Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah ve ba'd. Babu u tilave, tilave secdesi. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman belli ayet-i kerimeler var. Onları okuyunca secde yapıyoruz. Niçin secde yapıyoruz? Çünkü ibadetin en yücesi, en alası secde nihayetü ta'zimi limen sadera anhu nihayetul inam en üst derecede nimet kimden geliyorsa ona tazimde bulunuyoruz ki bu tazimin de zirve yaptığı yer secde hali Kur'an-ı Kerim'de belli ayet-i kerimeler var işte onlardan biz secdenin vacip olduğunu çıkarıyoruz kime vacip okuyana vacip dinleyene vacip bir de muktedi olduğunuz zaman İmama uyduğunuzda, imam okuduğunda siz de imamla birlikte secdeye gidiyorsunuz. Yalnız o namazdaki secde, secdetun salatiye diyoruz ona. O diğer secdelerden daha kuvvetli. Hanefi mezhebine göre bu secdeler fevri değil. Yani hemen yapmanız gerekmez. Daha sonra da yapabilirsiniz. Yani Bugün yapsanız daha iyi ama daha sonra da bu tilave secdesini eda edebiliyorsunuz. Fakat hemen yapamayacaksanız semi'ana ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileykel mesir diyorsunuz. Yani evla olanı hemen yapmak. Fakat namazda bu secde ayeti okunduğunda yapmadıysak namazdaki secdeyi dışarıda yapamıyoruz. Çünkü o secdeyi salatiyedir. Yani güçlü bir secdedir. Onu mutlaka namazın içinde yapmak gerekir. Peki 14 tane bunlar. 14 tane secdenin vacip olduğunu nereden çıkarıyoruz? Burada 3 tane durum var. Bir tanesi, müşrikler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okunduğunda secdeye kapanmıyorlar. Biz müşriklere muhalefet etmekle mükellef bir ümmetiz. Dolayısıyla onlara muhalefetimizi izhar edebilme adına bu ayet-i kerimeler zikredildiğinde, tilavet edildiğinde secdeye varıyoruz. İki, ya da Cenab-ı Hak doğrudan bize emrediyor vasud vaktarib gibi Hadi secde et, yaklaş, daha daha yaklaş Kıyamdasın, rükudesin, kavmeye kalkıyorsun Allah Teala seni o okuyuşların nihayetinde secde haline davet ediyor Vesud vaktarib Doğrudan Müslümanlara emir Alak suresindeki bu ayet-i kerime İsterseniz yazın bunları sud vaktarib Yani Alak suresi doğrudan cenab Hak Müslümanlara emrediyor. Gelin secde yapın diyor veya İnşikak Suresi'nde ve izâ kuri'a Aleyhimul Kur'ânu lâ yesudûn. Yani ve izâ kuri'a aleyhimül Kur'ânu lâ yesudûn İnşikak Suresi'nin 21. ayet kelimesi, onlara Kur'an-ı Kerim okunduğunda ve izâ kuri'a aleyhimül Kur'ânu lâ yesudûn secdeye kapanmıyorlar. Onlara buzd edebilmek Onlara karşı öfkemizi izhar edebilmek için secdeye kapanıyoruz. Ya da Meryem suresinde, Meryem suresinin 58. ayet-i kerimesinde tutula تُتُلَا ayatul rahmani harru خَرُّ سُجَّدَ Yani onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak, ağlıyor oldukları halde secdeye kapanırlar. Şimdi burada peygamberlerden bahsediyorlar. Kur'an-ı Kerim Peygamberler اِذَا تُتُلَا aleyhim آيَاتُ الرَّحْمَان Rahman'ın ayetleri okunduğunda secdeye kapanıyorlar. Bir, peygamberlere uyma adına bu ayet-i kerimeler okunduğunda secdeye kapanıyoruz. İki, doğrudan Cenab-ı Hak bize emrediyor. Alak suresinde Vesud Vaktarib Alak suresinin sonu e, bu emirden dolayı secdeye gidiyoruz. Veya müşriklere muhalefet ediyoruz ve izâ kurye aleyhimul kur'ânu la yescudun bu da İnşıkak suresinde onlara muhalefet ediyoruz dolayısıyla buradan bu üç tane farklı ayet-i kerimeden secdenin vacip olduğu hükmünü çıkarıyoruz yani neden? tilave secdesi vacip peki bunun şartları neler? namazın şartları neyse tilave secdesinin şartları aynı yani namazda setre olacak, abdestiniz olacak, istikbali kıble olacaktı. Dolayısıyla tilave secdesini yaparken bunlar da olacak. Nasıl namazı mekruh vakitlerde kılmıyordunuz? Tilave secdesini de onu da mekruh vakitlerde yapmıyorsunuz. Peki babu sucudit tilave. Tilave secdesi. O wa vacibun ale't tali ve samii. Hem tilave secdesi ''Okuyana vacip hem de dinleyene vacip.'' ''O ve vacibun alettâli ve semi. Yani Hanefi mezhebine göre tabi tilave secdesini kim yapacak? Namazı kılabilenler yapacak, kılabilenler. Yani hayızlı bir kadın yapmaz, nifaslı bir kadın yapmaz. Deli olan yapmaz, çocuk olan yapmaz. bali olması, namaz mükellefiyetiyle sorumlu olması gerekir. Ama İmam Şafi'ye göre sabii mümeyyiz olsa o da tilave secdesi yapar. Oh wa vacibun ale't-tali ve hem tali okuyana yani Kur'an-ı Kerim'i ayet-i kerimeyi okuyana vacip hem de ve onu dinleyene vacip. Delilimiz nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in es-secdetu ala men talaha ve ala men yani es-secdetu ala men talaha ve es-secdetu men semi'aha hem o ayet-i kerimeyi telaha okuyana vacip hem de es-secdetu ala men semi'aha işiten yani o ayet-i kerimeyi işitene vacip diyoruz. Ama bu terahi yani hemen yapmasa, yapamasa günahkar olmaz ama yapması evla olandır. Hatta adam Ayet-i Kerime'yi okudu, tilave secdesini yapmadı. Sonra yatalak bir hasta oldu, yatağa düştü. Bu adam namazlarını ima ile kılıyor. Tilave secdesini ima ile yapabilir mi? Yapar. Yani o hale, artık o hale gelmiştir. Peki, وَوَوَوَاجِبٌ عَلَى ve وَالسَّامِعِ Nerededir şimdi bu tilave secdeleri? Kur'an-ı Kerim'de hangi surelerde onların yerini işaret edecek? O, ve fi akhir araf ara suresinin sonunda ve radi yani ve fi suretir rad rad suresinde O nahli ve Beni İsrail, ve bani israil hangi sure İsra suresi ummeryeme ve ulafil hacci haccin e, ilkinde e, ilkinde olan ayet-i kerime vel furkan, furkan suresi nemil nemil suresi Elif la, mim, tenzil hangi sure? Secde Suresi. Secde Suresi. Ve saat ve ha es-secde bu hangisi? Fussilet Suresi. Ve necmi Necm Suresi var. İnşikat ve Alak İkra bismi rabbike'l-lazi yani bu suredeki secdeler bunların Hanefi mezhebine göre bunların hükmü ne? Vacip. Şafii'ye göre Hanefi mezhebine göre vacip, i̇mam Şafi'ye göre sünnet bu secdeleri yapmak. Peki nereden çıkarıyoruz? İşte bir, kafirlere muhalefet ediyoruz. Çünkü onlar Allah Teala'nın ayetleri okunduğunda secde etmiyorlardı. iki doğrudan emir var. O emri yerine getiriyoruz. Üç, peygamberlere anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim. Onlar secdeye varıyorlar ayet-i kerimeleri duyunca. Biz de onlarla birlikte secdeye yani onların sünnetini yerine getiriyoruz. humuk bihudahumuktedi <gülüyor> Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dahi emrediyor değil mi? Onların sünnetine, onların yoluna ittiba et. Peki şara'ituha, ke şara'iti salati. Şara'itu eyi şey'in secdet-i tilave. Tilave secdesinin şartları neler bunlar? Ke ee, Şerait-i salati Namazın şartları gibi Yani namazda Efendim e, Ne yapıyordunuz Kıbleye dönüyordunuz Setre avret vardı Abdest vardı Hep Bunları Aynı burada da yapıyorsunuz Yalnız İmam Şafii'de Tahrime var e, Tilavet secdesinde Bizde ise ne var e, Müstahap olan iki kıyam arasındadır Değil mi e, Yani Beynel kıyameyni el, el, el mustahabbu Beynel kıyameyn iki kıyam arasında yani ayakta secdeye geliyorsunuz Allahu ekber diyorsunuz secdeye varıyorsunuz Subhan rabbiyal ala Subhan rabbiyal ala yine Allahu ekber deyip kalkıyorsunuz ee, yukarıdan secdeye varmak sonra tekrar kalkmak bu müstehap iki kıyam arasında yapıyorsunuz ee, peki efendim kalkınca da semi'na ve ata'na ''Ufrâneke rabbenâ ve ileykel mesîr'' diyorduk. Peki hemen yapamayacaksak tilave secdesi ne diyoruz? ''Yine semînâ ve ata'nâ ufrâneke rabbenâ ve ileykel mesîr'' meydanda konuşuyorsunuz şimdi. Bir ayet-i kerime geldi, secde ayeti. Onu söylemeniz gerekiyor orada. Ama insanlar meydanda secdeye gidemezler. Veya camide hutbe okuyorsunuz, hutbe irade ediyorsunuz. Cemaat var tilave secdesi ait geldi ne yapacaksınız okuyacaksınız inince secde yapacaksınız İnince secde yapacaksınız e, yaparsanız veya sonra yaparsınız fark etmez yani e, namazdan önce de yapabilirsiniz sonra da yapabilirsiniz peki yani bu e, nedir vucub makamında olduğundan dolayı şimdi yapmazsanız sonra bunu yerine getirirsiniz. Yani tilave secdesi Utukuda secdetut tilave. Şimdi yerine getirmiyorsanız daha sonra bunu kılıyorsunuz. Yani mutlaka kılmanız yapmanız gerekiyor tilave secdesini. Yerine getirilir, Utukuda kada edilir tilave secdesi. Ve in neden vaciptir çünkü sünnet olsaydı mesela sünnet namazı vaktinde kılamadınız, sonra kılmıyorsunuz. Peki bunun bir vakti yok. Önce kılsanız evla ama sonra herhangi bir vakitte bunu kılabiliyor yapabiliyorsunuz. Peki fe in talahal imamu sajadaha Şimdi namazdan bahsediyor. Buraya kadar Önce neden bahsetmişti? Başında o vacibun al ve sâmiî. Yani hem okuyana hem dinleyene vacip. Şimdi namazı anlatıyor. Namazda imam okuyor, arkada cemaat var. Memmum imama uyan kişi. Peki ki bunlara ikisi de yapacak. ikisine de vacip. Zaten cemaat imama uymak zorundaydı. Fe tela telâha telâ ayi şeyin Ayete secdet-i değil mi? Tilave secdesi ayeti. Hani başına muzafında koyalım. Bir Molla Kasım çıkıp şimdi bir şey demesin. Fe intalaha el imamu eğer imam bunu okuduğu zaman fe intalaha el imamu bu ayet kelimesi secdaha imam secde yapar ve'l mu arkadaki cemaat de yapar. Yani hemen secdeye gitmesi sonrasında ayet Kerim okuyacaksa daha evlâ değil mi? Bizzat ona ait secde yapmak. Ama eğer üç ayete kadar okuyacaksa bir daha secdeye gitmesi gerekmez. Üç ayete kadar gidecekse. Bir de eğer e, hafî yani gündüz namazlarını kılıyorsak, cehri okumuyorsak, de ikindi de secde ayetini okuyup secdeye gitmek Kalkmak mekruh. Neden? Çünkü cemaat anlamaz ki. Zaten neyi okuduğunu bilmiyor. Okuyup secdeye gidiyorsun derler imam ne yapıyor diye. Zaten bizim işte Türkler diyelim yani Arap olmayanlar anlamıyorlar secde ayetini. Dolayısıyla sonlara getirmek daha doğru veya başında cemaate demek. Yani secde ayeti var. Secdeye gideceğim haberiniz olsun demek daha doğru olur ve intelaha el imamu secdaha vel ma'mum ve intelaha el ma'mum lem yasudahu lem yasudahu yani imam ve ma'mum ikisi de secde yapmaz arkada cemaat okuyor secde ayetini imam da önde imam cemaatten secde ayetini duysa secdeye giderler mi gitmezler neden çünkü o zaman talim olur yani arkadaki veya o arkadakine imam uyarsa sanki imam o olmuş olur. İn telahlü'l ma'mumu lem yesudahu. Peki ve in ha meliise fi salati secdaha. Namaz kılıyorsunuz. Orada birisi var, oturuyor. Sizin secde ayetini okuduğunuzu duydu. Ona da secde gerekir. Yani ve in ha bu ayet-i kerime kim meliise fi salati namazda olmayan birisi secdeha o da secde eder. In şartın cevabı nedir? Secdeha o da secde ediyor. Yani namazda olmayan kişi o in semi'a el musalli mimmen leysa ma'hu fi's salati secdeha Efendim şimdi namaz kılıyorsunuz ve in semi'a el musalli. Namaz kılan işitiyor ve kimden Mimmen leysa ma'uhu Dışarıdan birisi okuyor. Yani orada rahlede oturmuş birisi Musaf Şerif'ten okuyor. Siz de namazdasınız, ondan duyuyorsunuz. Yani minmen kimden duyuyor? leysa ma'uhu leyseman ma'al musalli. ile beraber fi's Namazda değil. Dışarıdan okuyor. Peki ne yapacak? Secdeha. Namaz kılan da secdede yapacak ama nerede? namazdan sonra secdede ba'des salati namazı bitirince işittiğin o secde ayetinden dolayı siz de secde yapıyorsunuz. Ve men talaha fi salati falam yassudha e, efendim ve men e, ama diyelim ki namazın içinde de secde yapsa ne olur? Secde yapsa e, efendim bu yeterli olmaz. Daha sonra tekrar bir daha o secdeyi yapmak gerekiyor. Yani orada birisi okuyordu, siz de namazın içinde secdeye gittiniz, yeterli olmaz. Dışarıda bir daha onu kamil olarak yapacaksınız. Ama namazın içinde secdeye gittiniz diye namazınız bozulur mu? Bozulmaz. Namazınız bozulmaz. Dışarıdan birisinin bu okuduğuna uyarsanız, bundan dolayı namazınız bozulmaz. Peki... وَمَن تَلَاهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَسُدَّهَا فِيهَا سَقَطَ. <سَقَدَت> Efendim namazın içinde okudunuz fakat secde ayetini kılıyorsunuz. Namazın içinde secde etmezseniz o secde sizden düşer. Neden? Çünkü bu nasıl bir secdeydi? Salatiyetun, secdetun, salatiyetun. Güçlü bir secdedir. Bak sizin orada da li'enneha salatiyetun diye. O ya akwa minel hariciye dolayısıyla hariçteki secdeden daha kuvvetlidir onun için dışarıda bunu namazın dışında yapmıyoruz namazın içinde bu secdeyi yapıyoruz Peki, efendim hafızlık yapıyorsunuz Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz bu secde ayetlerini üç defa beş defa tekrar etmeniz gerekiyor derste ne yapıyorsun? bir defa secde yapıyorsunuz bir defa eğer mekanı değişmediyseniz Fakat şimdi burada okuyor birisi e, Siz burada dinliyorsunuz onu Gittiniz o tarafa aynı ayeti okuyor Yani yanda başka bir e, dışarıya çıktınız Pencereden ses geliyor Mekan değiştiyseniz ne yapacaksınız? iki defa secde yapacaksınız Yani dinleyen eğer mekan değiştirirse O iki defa yapar Tabi okuyan da mekan değişti başka bir yere gitti geldi aynı ayeti yine okuyorsa yine bu iki defa secde yapar. Veya bir mevzu vardı devam ettiğiniz o mevzuyu değiştiniz mevzuyu değişince de yine secde e, tekrar eder kardeşim. Ama aynı mekanda on defa yüz defa oku bir defa secde yapıyorsunuz. Düşüyor. Yani imam namazın içinde secde ayetini okudu. Secdeye gitti, düştü ondan. Zaten namazın içinde secdeye gitmesi gerekiyordu imam. Cemaat de secdeye gitmesi gerekiyordu. Veya yalnız başına namaz kılan secde ayetini okuduğunda secdeye gitmesi gerekiyordu. Buna ne secdesi diyoruz? Secdetun salatiyyetun. Es secdetu yani namazda yapılması gereken secde. Eğer namazda yapmadıysa dışarıda yapamıyordu zaten. Tamam mı? Namazda o secde yapmadıysa dışarıda yapmıyor. Neden? Çünkü dışarıdaki es secdetul hariciye. Yani hariçteki secde namazdaki kadar güçlü bir secde değil. Peki, وَمَنْ كَرَّ رَآيَةَ سَجْدَتِنْ ف۪ي مَكَانٍ وَاحِدٍ Yekfihi secdetun vahide Efendim Birisi Fî mekânin vahidin aynı yerde Secde ayetini tekrar etse Kerrere tekrar etse e Ona Yekfihi yeterli olur Secdetun vahidetun Tek bir tane secde Peki şimdi Nasıl secde yapar onu anlatıyor Ve izâ erâde Sucûde Ve secede Secde yapmayı murad ettiğinde kebbere Allahu ekber diyor. O secdede secdeye gidiyor. Summa kebbara e, tekrar bir daha tekbir alıyor. Orafa ra'su başını secdeden kaldırıyor. Semi'na ve ata'na ufrake Rabbena ve diyor kardeşim. Fe neydi? İmam Şafii. İmam Şafi onda tahrime de var. Tahrime de var. Biz de direkt allah Ekber diyor, secdeye gidiyor. Peki bunun çok delilleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, yani Buhari hadisi var, okuyor e, secde ayetini. Sahabe-i Kiram efendilerimiz Allah Resulü ile birlikte secdeye gidiyorlar. Yani bu 14 ayet-i kerime, Efendimiz okuduğunda secdeye gidiyor. Hatta izdiham oluyor, kalkıyor sahabe, Allah Resulü'nü dinliyorlar. Ayet-i kerime okununca alan dar, oralarda izdiham oluşuyor. Peki efendim bu tilave secdesiydi. Yani bir kulluğumuzun Rabbimize izharı, izharı. Madem onlar secde etmediler, işte biz buradayız ya Rabbi. Emir secde ayeti ve sudu dua biz buradayız ya Rabbi. Veya peygamberler secde ettiler, işte biz onlara iktida ettik. Biz onların yolunda gidiyoruz. Fe bu hudahu muksedi secdeye varıyorsunuz. Buyurun. E 3 ayet-i kerime ne demiştik? 3 ayet-i kerimeye kadar okursa secde yeterli. Yani namazın secdesiyle o karşılanıyor. Bir daha secdeye gitmiyordu. Eğer 3 ayete kadar okursa, 3 ayetten fazla okuyacaksa namazın secdesi yeterli olmaz. Mutlaka secdeye gidecek demiştik, değil mi? E bilerek terk ederse vacibi terk ediyor. Vacibi bilerek terk ettiği zaman günahkar oluyor tabi. Yani secdeyi yapacak vaciptir işte. Peki babu salatil merizi hasta namazı, yolcu namazı. Efendim 14 tanesi vacip. Tamam. O ihtilaf var ama cumhurun görüşü Hanefi mezhebinde 14'ü vaciptir. Tamam. Efendim mealinden dolayı ihtiyaten yine yerine getirmek gerekiyor. Çünkü orada anlamda yine secde var. Allah Teala emrediyor. İhtiyaten çünkü manaya bakarak secde ediyoruz. Ee, yani peygamberler etti diyoruz biz de ediyoruz. Dolayısıyla meal okunduğunda da yani meal Kur'an değildir. Yani meal okunduğunda da yine secde yaparız. Yani niye yapıyoruz? Çünkü oradaki mana var. Yani onlar ediyor peygamberler. Biz de ediyoruz. Müşrikler etmiyor. Biz ediyoruz. Mahalden dolayı da etmek gerekir. E şimdi hepsine e, tabii yine konu hep tilave secdesi olduğundan bu derste başka bir konuya gitmedik. Eğer salatul meride başlayıp e, tekrar secde ayetini okumuş olsaydım ikinci defa okuduğum ayetten dolayı secde gerekecekti. Ama şimdi aynı konuda gidiyoruz. Buraya kadar hep aynı konuda idik. Dolayısıyla ayet kelimeleri tekrar etmiş olsak bile her bir ayet için secde yapıyorsunuz. İşte 3 ayet kelime okuduk. Üçüne secde yapıyorsunuz. Ama tekrar tekrar okumuş olsak da onlara birer secde yapıyorsunuz.